İkinci özellik Sağlam bir toplumun oluşturulması İlk İslam toplumunun oluşturulması aşağıdaki üç nokta çerçevesinde gerçekleşmiştir. 1. Ensar toplumu ile muhacir toplumu arasındaki anlaşma 2. Sadece muhacirler arasında kardeşlik 3. ensarla muhacirler arasında kardeşlik Ensar'la muhacirler arasındaki yapıyı oluşturan vesikanın metni şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yazı Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dan olup, Kureyş ve Yesrib'in müminleri ve Müslümanları, onlara tabi olup onlara katılan ve onlarla beraber cihad edenlerle ilgilidir. Onlar insanların içerisinde tek bir ümmettirler. Muhacirler, İslam'ın kendilerini bulmuş olduğu hal üzerine, Kureyşlidirler ve aralarında birbirlerinin diyetlerini kendileri verecektir. Müminler arasında adalet ve iyilikle esirlerini fidye karşılığında serbest bırakacaklardır. Alf oğulları da İslam'ın kendilerini bulmuş olduğu hal üzerine önceden de olduğu gibi birbirlerinin diyetlerini vereceklerdir ve kendilerinden olan her taife müminler arasında adalet ve iyilikle esirlerini fidye karşılığında serbest bırakacaklardır.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 Müminler aralarında doğrulukla diyet ve fidyesini ödemedikleri bir borçlu veya fakir bırakmayacaklardır. Hiçbir mümin başka bir müminin kölesiyle ittifak etmeyecektir. Takva sahibi olan bütün müminler, müminler arasında fesat, düşmanlık, zulüm ve kötülük isteyenlere, kendilerinden olup da azıtanlara karşı olacaklardır. Kötülük yapan içlerinden birinin çocuğu dahi olsa hepsinin elleri onun üstünde olacaktır. Bir kafire kısas olarak bir mümin, diğer bir mümini öldürmeyecektir. Mümine karşı kafiri desteklemeyecektir. Allah'ın teminatı birdir. En aşağı seviyede olanlar bile onunla himaye edilir. Müminler bütün insanlara karşı birbirlerinin dostudurlar. Yahudilerden bize tabi olanlar için yardım ve iyi örnek vardır. Zulme uğramazlar. Onlara karşı kimse desteklenmez. Mü'minlerin barışı birdir. Hiçbir mü'min, karşılıklı denk ve adaletli olmadığı müddetçe Allah yolunda savaşta sulh yapmaz. Bizimle beraber savaşan bütün gaziler, birbirlerinin peşi sıra mükafatlarını alırlar. Mü'minler, Allah yolunda döktükleri kanlarda birbirlerine eşittirler. Takva sahibi olan mü'minler, hidayetin en doğrusu ve en iyisi üzeredirler. Hiçbir müşrik Kureyş'e ait bir malı veya bir kişiyi himayesi altına alamaz ve onunla bir müminin arasında engel oluşturamaz. Kim bir mümini öldürürse, maktulün ehli kan haklarından vazgeçmedikçe kısas yapılarak öldürülür. Bütün müminler böyle bir kişiye karşı tek vücut halindedir. Onun aleyhinde kıyam etmekten başka hiçbir şey kendilerine helal olmaz. Bu sahifede yazılanları, Antlaşmayı kabul eden hiçbir müminin, herhangi bir bidat çıkarana yardım edip onu koruması helal değildir. Kim böyle bir kişiye yardım eder ve onu barındırırsa, kıyamet gününe kadar Allah'ın laneti ve gazabı o kişinin üzerine olur. Böyle yaptıktan sonra doğrulsa ve tevbe etse de kendisine bir fayda vermez. Bir şey üzerinde ne kadar ihtilafa düşerseniz düşün, sonuçta onu Allah'a ve Muhammed aleyhisselama bırakın. Muhacirler ve ensar bütün insanlara karşı tek bir ümmet olmuşlardı. Muhacirler bloku hepsi tek bir toplumdular. Ensar blokuna gelince, aşiret ve kabile topluluklarına ayrılmışlardı. Teker teker her grubun Allahu Teala, Onun elçisi ve Mümin kardeşleri önünde sorumlulukları belirlenmişti. Muhacirlerin hepsi tek bir kütle olduklarından ve toplulukları kabileye mensubiyet esasına dayalı olmadığından, ikinci bir çizgi gerekmekteydi. O da muhacirlerin kendi aralarındaki kardeşliğin tesis edilmesiydi. İçlerinde kuvvetli olanların zayıflarla bir bütün oluşturmasıydı. Resulullah aleyhisselam kendi mübarek zatıyla Mekkeli kafirlere emanetlerini eda ettikten sonra çıplak ayakla kendisine gelen amcasının oğlu Ali radıyallahu anhi kardeş yapmıştı. Aynı zamanda aralarında hiçbir nesep ayrımı yapmaksızın İtici eksenin takva olmasıyla amcası Hamza bin ile kölesi Zeyd bin Harise'yi kardeş yapmıştır. Üçüncü çizgi ise Ensar'la muhacirin arasında kardeşliğin yapılmasıdır. Peygamberin tabiriyle Allah yolunda ikişer ikişer kardeş olunuz. Bu şekilde aralarında doğrudan doğruya bir denkleşme yapılmış oluyordu. Ensar, ziraat ve hayvancılık Muhacirler de ticaret ehliydiler. Ensardan olan bir Müslüman, Muhacirlerden olan kardeşine evini, Malını ve ziraatini bölüşmeyi teklif ediyordu. Buhari'nin rivayetine göre Medine'ye geldiklerinde Resulullah Aleyhisselam, Abdurrahman bin Avf ile Sa'd bin Rabi'yi kardeş yapmıştı. Saad Abdurrahman'a, ''Ben Ensar'ın malı en çok olan kişisiyim ve malımı ikiye böleceğim.'' ''Benim iki hatunum vardır. Bunları gör ve içinden beğendiğini bana göster. Onu boşayayım. İddet gününü doldurunca onunla evlenirsin.'' dedi. Abdurrahman, ''Allah senin malına ve ehli bereket versin. Sizin çarşınız nerededir?'' diye sordu, çalışmak amacıyla. Ve kendisine Kaynuka oğullarının çarşısını gösterdiler. ''İbn Kayyim şöyle diyor.'' Sonra Resulullah Aleyhisselam Enes İbni Malik'in evinde muhacirinle ensarı birbirlerine kardeş yaptı. Hepsi 90 kişiydiler. Bunların yarısı muhacirinden yarısı da ensardandı. Resulullah Aleyhisselam tam bir eşitlikle bunları birbirlerine kardeş yaptı ve akraba olmaksızın ölümden sonra birbirlerine varis kıldı. Bu durum Bedir vakasına kadar böyle sürdü. Allahu Teala'nın ''Akraba olanlar miras hususunda Allah'ın kitabında birbirlerine müminler ve muhacirlerden daha yakındırlar.'' Ahzab 6, mealindeki ayeti inince kardeşlik akdiyle olan veraset reddedilmiştir. Dipnot Ensarla muhacirin arasındaki din kardeşliği dolayısıyla birbirlerine varis olma kaidesi bu ayetle vasiyet hükümleri meyanına idhal edilmiştir. Buhari, Ebu Hureyre radıyallahu anh'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ensar, resul Ekrem'e müracaat ederek, ''Ya Resulallah, hurmalıklarımızı muhacir kardeşlerimizle aramızda taksim buyur.'' demişlerdir. Resulullah da, ''Hayır olmaz. Ancak muhacirler iş gücüyle yardım ederler. Mahsülü aranızda taksim edersiniz.'' buyurdu. Dipnot Musakat denilen bu ortaklık, Muhacirler belli bir servet kazanana kadar devam etmiştir.